innesta hadis kitabı Allah ve hayrul hidi hidi Muhammed sallallahu aleyhi ve ve Allah azze ve celle Ali İmran suresinin 103. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'ın size ulaşan kurtarıcı ipine Kur'an'a sımsıkı yapışın ve parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın verdiği her türlü nimeti hatırlayın. Hani siz birbirinizin düşmanlarıydınız da Allah kalplerinizi uzlaştırdı ve onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Ateş çukurunun kıyısındaydınız da Allah sizi oradan kurtardı. Hidayeti bulasınız diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Gezit bin Hayyan etteymi şöyle anlatıyor. Arkadaşlarımdan Hüseyin bin Sebra ve Ömer bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam radıyallahu anhe gittik. Yanında oturur oturmaz Hüseyin şöyle dedi. Ey Zeyd! Sen gerçekten büyük hayırlara nail oldun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördün. Hadisini yani onun sözlerini dinledin. Onun safında kafirlere karşı savaştın ve onunla birlikte namaz kıldın. Sen gerçekten büyük hayırlara nail oldun. Ey Zeyd, Bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğun şeyleri naklet. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh de dedi ki Ey kardeşimin oğlu! Vallahi yaşım ilerledi, vaktim geldi ve Resulullah Sallallahu Aleyhisselatü Vesselam'dan duyup ezberlediğim bazı şeyleri unuttu. Size anlattığım kadarıyla kabul edin, bunun dışında beni fazla zorlamayın. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize Mekke ile Medine arasındaki Hum denilen su kenarında konuşma yaptı. Sözlerine Allah'a hamd ve sena ederek başladı, nasihat etti, bazı şeyleri hatırlattı ve sonra şöyle buyurdu. ''Ey insanlar dikkat edin, ben kendisine neredeyse aziz ve celil olan Allah'ın elçisi, yani ölüm meleği gelecek ve onu kabul edecek yaşta bir kişiyim. Size iki sorumluluk bırakıyorum. Birincisi, içinde hidayet ve nur olan Allah'ın kitabıdır, Allah Teala'nın kitabına tutunun, sıkı sarılın.'' dedi. Ona sahip olmaya teşvik etti ve sözlerine şöyle devam etti. İkinci olarak da ehli sahip çıkın. ehlibeytinin hakları konusunda size Allah'ı hatırlatırım. Ehli beytimin hakları konusunda size Allah'ı hatırlatırım. Ehli hakları konusunda size Allah'ı hatırlatırım. Hüseyin Zeyd bin Erkam'a dedi ki, Ey Zeyd, Resulullah'ın ehli kimdir? Onun hanesindeki eşleri değil mi? Zeyd, eşleri ehli beytendir fakat, Onlarla birlikte kendisine sadakanın yani zekasın verilmesi haram olan diğer akrabalardan Ehlibeyt'tendir dedi. Onlar kim diye sorunca Ali, Okey, Cafer ve Abbas soyundan gelenler. Onların hepsine mi sadaka vermek haram kılındı diye soruyor. O da evet cevabını veriyor. Ebu Said el-Hudrî radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size iki ağır emanet bırakıyorum. Onlardan biri diğerinden daha ağırdır. O da gökten yere uzanmış bir ip, kurtarıcı olan Allah'ın kitabıdır. İkincisi ehl beytimden yakın akrabalarıma karşı sorumluluklarınızdır. Bu ikisi benimle cennetteki havuzun başına buluşuncaya kadar hiç ayrılmayacaklardır. Sayın Radiyallahu anh'den gelen rüayette, Kur'an nazik olurken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazı sünnetler, kurallar ortaya koydu. Sonra dedi ki, bize, bizim bu sünnetimize tabi olun. Vallahi böyle yapmazsanız sapatırsınız. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh denilen rivayette ise, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte otururken yere şu şekilde çizgi çizdi ve buyurdu ki, Bu izzet ve celal saygı olan Allah'ın yoludur. Onun sağına iki çizgi ve soluna da iki çizgi çizdi ve bu da şeytanın yoludur buyurdu. Sonra elini orta çizgiye koydu ve şu ayeti okudu. İşte bu doğru hareket edilecek benim yolumdur. Ona tabi olun ve başka yollara gitmeyin. Çünkü onlar sizi Allah yolundan uzaklaştırır. Allah size bunu emreder ki takvaya ulaşasınız. Enam suresinin 153. ayeti. Yani burada e, hak yolun bir tane... Batıl yolların ise birden fazla oluşan bir deliği var. Benim dosdoğru müstakim yolum budur. Bundan başka yollara uymayın diyor. Yani halk yol bir tane yol olarak zikrediliyor. Ama e, batıl yollar ise çoğul olarak zikrediliyor. Yollar şeklinde zikrediliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü ve şöyle buyuruyor. Ümmetimden her dönemde hak yolda olan bir grup bulunacak. Yani bunlar eksik olmayacak. Onlara muhalefet edenlerin ayrılığı zarar vermeyecek ve onlar bu durumda oldukları halde Allah'ın hazırladığı son, yani kıyamet insanlara ulaşacak. Allah Azze ve Celle, Ali İmran Suresi'nin 31-32. ayetlerinde de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer bu itaati terk ederseniz bilin ki Allah kafirleri sevmez. Allah Teala şöyle buyurmuştur yine Alimza Suresinin 101. ayetinde. Size Allah'ın ayetleri okunduğu ve içinizde O'nun Resulü bulunduğu halde Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'ın dinine tutunursa mutlaka doğru yola yöneltilir amr Sülemi ve Hucr bin Hucr-i Kilaiden İrgaz bin Sariye ya radıyallahu yanına geldik. Kendisi hakkında şu ayet inmişti. Bir de bineye bindirmen için sana geldiklerinde size bindirecek bir şey bulamıyorum dediğin zaman infak edecekleri bir şey bulamadıkları için gözyaşı içinde geri dönenlere sorumluluk yoktur. Tevbe suresinin 92. ayeti İrgaz radıyallahu hakkında inmişti. Bu sahabeye selam verdik ve dedik ki seniz ziyarete geldik, senden istifade edeceğiz ve tekrar dönüp duyduklarımızı gittiğiniz yerlerden nakledeceğiz. Bunun üzerine irbaz şunları anlattı bize. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün sabah namazını kıldırdı ve mübarek yüzünü bize çevirdi. Sonra gözleri yaşartan ve kalpleri titreten mükemmel bir nasihatta bulundu. Biri dedi ki, Ey Allah'ın Resulü sanki veda konuşması yaptın. Bize ne tavsiye edersin? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'a karşı takva sahibi olmanızı, başınızdaki habeşli bir zenci köle de olsa, adil olduğu sürece emirlerine kulak verip itaat etmenizi isterim. Benden sonra sizden yaşayan kişi birçok ihtilaflar görecek. Bu durumda benim sünnetime ve hidayette olan üstün önderlerin sünnetine sarılın. Onlara yapışın, hatta öyle ki azı dişlerinizle tutar gibi onlara sıkıca tutunun. Yeni çıkan görüşler, icraatlar hakkında dikkatli olun. Her yeni şey bidattir. Ee, İslam'a aykırıdır ve her bidatte sapıklıktır. Radiyallahu gelen dengilen e, bu rivayet farklı bir şekilde şöyle geliyor. E, dedik ki ey Allah Resulü sanki veda konuşması yaptım. Bize ne tavsiye edersiniz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da size aydınlık bir din bıraktım. Onun gecesiyle gündüzü birdir. Yani gecesi de gündüzü gibi aydınlıktır. Benden sonra ondan sapan, bu yoldan sapan ancak helak olur. Sizden kim yaşarsa diyerek az önce okudum aynı e, aynısını zikretti. Benim sünnetimden bildiklerinize sarılın. Öyle ki azı dişlerinizle tutar gibi onlara sıkıca tutunun. Mümin kontrol edilebilen bir deve gibidir. Uysaldır. Nereye yönlendirilirse oraya gider. Yalnız bu son okuduğum cümle e, sahih bir isimatta gelmiyor. Önceki sahih. Şu ziyadeli olan kısım bu tarih e, zayıf bir tarih. İnsanların gerek inanç, itikat, gerek amel, gerekse ahlak konusunda sünnetten inhiraf etmesi, bidatlere sapması çeşitli sebeplerden kaynaklanır. Bunların başında nasların yani Allah'ın kitabındaki ayetlerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sayı sünnetlerinin terk edilmesi bu da yani bu terk ya nasları inkar şeklinde olur. Mesela Kur'an ve sünnet çağa uymaz veya tarihseldir gibi iddialarla terk edilmesi veyahut da bu nasların tevil edilerek Kur'an ve sünnetin yine çağa uymamasının yanı sıra çağa uygun bir şekilde yorumlanmaya çalışması, çalışılması tevil edilmesi hükmünün iptal edilmesi İkincisi selefin yolundan ayrılmaktır. Sahabeleri, sahabiyenin hidayet üzere olan e, önceki kavimlerin, ön, öncülerimizin yolundan ayrılmak. Allah'ın kitabını ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini anlamada bizim metodumuz, menhecimiz selefin menheci olmak zorundadır. Sahabeler Kur'an ve sünneti nasıl anladılarsa biz de öyle anlayıp, öyle inanmalı, o şekilde ahlaklanmalıyız ki o şekilde fıkh etmeli, o şekilde ahkamını ona göre sahabelerin yorumladığı şekilde anlamalıyız ki sahabeler nasıl tek bir ümmet olmuş, vahdet, tevhid toplumu olmuş, biz de onlara uygun bir şekilde tevhid toplumu olabiliriz. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi'nde sahabelerin itikadını kastederek eğer onlar da sizin gibi, sizin inandığınız gibi inanırlarsa elbette hidayet bulurlar diyor. Bakara, Bakara Söylesin. Ayet numarasını hatırlamanda da başlarında, yani yüz küsur o ayette o senede. İmkandı Başta bir inhirat sebebi dış etkilerin, yabancı unsurların etkisinde kalmak, özellikle müsteşriklerin ortaya atıp takım şüpheleri aldanmak gibi. Bir dördüncü sebep müteşabihatlara uymak, bazı konuları sürekli gündeme getirmek, insanın aklıyla kavrayamayacağı, özellikle muhtezilerin Allah'ın sıfatlarını inkar etmesi, işte Kur'an'ın yaratılmış olduğunu iddia etmeleri bunun örneklerinde. Abra Allahu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu naklediyor. Benden önce Allah'ın gönderdiği her peygamberin yanında onun sünnetine yapışan ve emrine itaat eden havarileri ve ashabı bulunurdu. Onlardan sonra gelen nesiller bu yoldan tamamıyla döndüler, saptılar ve yapmadıklarını söylemeye emrolunmadıkları şeyi yapmaya başladılar. Ahmed bin Hanbel ile beraber İmam Müslim'in de rivayet ettiği bir şey şefik bu. Ee, burada en önemli husus dikkat edeceğimiz husus emrolunmadıkları şeyi yapmaya başladılar ibaresidir yani emrolunmadıkları bir ibadet dinde Allah'a yaklaşma usulü koymaları dine emrolunmadıkları ilavelerde bulunmalarıdır İmam Müslim'deki de şu şekilde de bir cihade vardır artık bunlarla her kim eliyle cihad ederse o mümindir Buna gücü yetmeyen diliyle mücadele etsin. Buna da gücü yetmeyen kalbiyle buğz etsin. Kalbiyle buğz etmek o işten nefret etmek demektir. Ee, Mücahit bin Cebr radıyallahu anh tabi'nin alimlerinden diyor ki bir yolculukta Abdullah bin Ömer radıyallahu anh ile birlikteydik. Bir yere gelince oradan başka tarafa sattı. Yani giderken bir de mi kavis çizdi başka tarafa saptı. Yani görünür bir sebep yok bu şekilde gitmesin. Kendisine sorduk niçin böyle yaptın? İbn Ömer radıyallahu emanu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın böyle yaptığını gördüm ve ben de aynısını yaptım diye cevap verdi. Evet. Bakın bu ibadete dair bir husus değildir. Belki dünyalık bir iştir. Fakat e, Allah Resulüne muhabbetten dolayı onu taklit etmek, onun yaptığı gibi yapmak. Zaten e, genel olarak e, insanlar iki durum arasında, iki şey arasında tercih durumundadır. Mesela bu nedir? Bir şeyi ya şöyle yaparsın ya böyle yaparsın. Birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığıdır, birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığıdır. Allah Resulü'ne muhabbetle sırf... Allah Resulü öyle yaptı diyerek bunu yapmak kişiye sevap kazandırır. Bu dünyalık bir husus dahi olsa. Hükümlülük getirmeyen hususlarda dahi böyledir. Ama emir varsa mesela e, her kim bizim namaz kıldığımız nasıl görüyorsa o şekilde kılsın gibi mesela namazın kılmış şeklinde bir emir var. E, bu emre göre hareket etmesi artık zorunludur. Bunların dışında olan dünyalık işleriyle ilgili, mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sarık sarmıştır. Ama sarığı tavsiye ettiğine dair bir hadis sabit olmamıştır. Kendisinin sardığına dair pek çok sahih hadis var. Ümmetinden, sahabesinden kimseye işte sarık sarın diye sahih bir hadis gelmemiştir. Fakat Allah Resulü bu sarığı sarmış. Ben de sararım. Sırf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oluşunda, onu sevdiğimden diyerek insan bu niyetle yaparsa bunu, bundan sevap kazanır. Asal taşımıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Buhar'daki rivayette tuvalete yani ihtiyacını gidermeye gittiğinde bile yanında asal taşırdı durur. O asayı dikerdi, bir perde gererdi, bununla gizlenirdi. Zeyd bin Sabit radyalla ha hurma bekçiliği yaptığı sırada hurmalarının başına bile diyor asasıyla giderdi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü asal asa taşımasına e, ittiba için. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yine aynı sadık meselesinde olduğu gibi asa taşımanın faziletine dair e, işte asa taşımak peygamberlerin sünnetidir şeklinde rivayet edilen hadislerin hiçbiri sayı olarak gelmemiştir. Bu müstehab değildir ama insan bunları muhabbetle yaparsa efendimiz aleyhissalatu muhabbetle yaparsa bundan sevap kazanması umulur. Bin Cabir diyor ki Miktam bin Ma'diker radıyallahu şöyle dediğini duydum. Hayber'in fethi günü peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam birçok şeyi haram kıldı ve şöyle buyurdu. İleride sizden birine benim hadisim ulaştığında o koltuğuna kurulmuş olarak bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Sadece onda bulduğumuz helali helal ve haramda haram kabul ederiz diyerek neredeyse beni inkar etme noktasına gelecektir. Dikkat edin Allah Resulün haram kılması Allah'ın haram kılması gibidir. Bugün kalpleri hidayetten saptırılmış Allah'ın bahtsızlığını dilediği bazı kimselerin e, bu şekilde e, hadislere bir itirazda bulunduklarını görüyoruz. Hangi ayette geçiyordu? Diyerek. Veyahut da, hatta bazı kafirler vardır. Azlı kafirler. Bunlar Müslüman gibi gözükse de, işte peygamber bizim başımızın, gözümüzün üstüne de deseler, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yemeği yedikten sonra parmağını yalaması ve bunu tavsiye etmesini işte bu edep görgü kurallarına aykırıdır diyerek reddeden, peygamber bile yapsa ben bunu yapmam diyen, insanlar var. Allah onlardan etmesin. Bu artık kafirliğin apaçık bir göstergesidir. Görgü kuralları diye kafasında oluşturduğu bir şeyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı reddetmek için bir e, paravan olarak kullanıyor. Miktab bin yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buydu ki bana kutsal kitap ve onunla birlikte misli verildi yani sünnet verildi. Gelecekte bir kişi karnı tok olarak koltuğuna kurulup diyecek ki Allah'ın kitabına yapışın sadece onda bulduğumuz helali helal ve haramda haram kabul edin. Dikkat edin evcil eşeğin ve köpek dişi olan yırtıcı hayvanların eti size helal değildir. Dikkat edin eman ile gezen yabancının buluntum malını sahibinin işine yaramayıp atılması dışında sahiplenmeniz helal değildir. Kim bir toplumun bölgesine gelirse yöre sakinlerinin onu ağırlaması gerekir. Eğer ağırlamazlarsa bu misafirlerin yöre sakinlerinden ceza olarak konaklama, yeme ve içme gibi ağırlanma masraflarını alma hakkı vardır. Tevbe suresinin 112. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Allah'a tevbe eden, kullukta bulunan, onu seven, onun uğrunda seyahat eden, ruku ve secde eden, doğruyu emreden, kötüyü yasaklayan ve Allah'ın yasaklarına riayet eden müminlere sayısız nimetleri müjdele. Burada e, seyahat etmek insanların önemli haklarından. Halbuki e, hukuki olarak cezalandırılması dışında kimse seyahat hakkından men edilemez. Yani e, herhangi bir ceza alması dışında o seyahat hakkında menedilemez, seyahat etmenin sebeplerine gelince e, ya hadis toplamak için ilmi gayelerle seyahat eder bir insan ya ibadet seyahatinde bulunur, e, hac ve umre seyahati gibi ya gezmek, übret almak için veya sıhhat için yapılan seyahatler vardır ya ticari bir maksat ile seyahate çıkar ya da tebliğ amacıyla seyahate çıkar faydası olabilmesi için faydalı olabilmesi için maruf ölçüde meşru ölçüde e, e, iyi bir gayeye yönelik olması gerekir. Enes bin Malik radıyallahu anh tevran-ı refimiz şöyle buyurduğunu söylüyor. İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Ebu Rafi radıyallahu anh de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şunu biliyorum ki gelecekte sizden birine benim hadisim ulaştığında o koltuğuna kurulmuş olarak bunu Allah Teala'nın kitabında bulamıyorum diyecek ve hadisi reddedecek. Bakın bu, ilk önceki iddiamın Madi radıyallahu gelmişti. Bu, Ebu Rafi radıyallahu anh'tan Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet, ki biz bunu e, Allah'tan bir nur ve kitabın bin isimli sünnet müdafasına dair çalışmamızda 6 veya 7 tarihten e, tespit ettik. 6 veya 7 tarihten geliyor bu rivayet. Bazıları sahih olmadığını e, iddia etse de, Tahih yollarla gelmiştir bu hadis. Ebu Hureyre'den gelen metni şu şekilde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şunu biliyorum ki gelecekte sizden birine benim hadisim ulaştığında o koltuğuna kurulmuş olarak bana Kur'an okuyun diyecek. Yani hadisi reddedecek. Size benim söylediğim ya da söylemediğim bir hayır ulaşırsa bilin ki ben onu söylüyorum, kabul ediyorum. Ama size şer ulaşırsa ben onu söylemiyorum, kabul etmiyorum. Allah radiyallahu anh. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine şöyle bir konuşma yaptığını beyan ediyor. Önce Allah'a hamd ve sena etti. Sonra dedi ki, sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Ve rehberliğin en güzeli de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğidir. İşlerin en kötüsü ise yeni uydurulan, dine aykırı şeylerdir. Yani dinde sonradan ortaya çıkarılan şeylerdir. Bu şekildeki her bidat sapıklıktır. Sonra sesini yükseltti, yanakları kızardı ve kıyametten bahsederken gazabı daha da arttı. Sanki o orduyu uyaran bir kişi gibiydi ve kıyamet vakti yaklaştı ki ben kıyametin böyle yaklaştığı bir anda gö gönderildiğim deyip işaret ve orta parmağını birleştirdi, bu şekilde gösterdi ve şöyle ilave etti. Neredeyse kıyamet gerçekleşecek, çok yaklaştı. Kim mal bırakırsa ailesine kalır. Ancak borç ve korunmaya muhtaçlar bırakır da malı borcunu karşılamazsa ödenmesi bana yani devlete aittir. Muhtaçların fakir çocuklarının korunması sorumluluğu da bana yani devlete aittir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın e, rivayet et şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim kötü bir çığır açar ve kendisine uyulursa, tabi olanlara verilen günahın bir misli de hiç eksiltilmeksizin ona da verilir. Kim de iyi bir çığır açar ve kendisine uyulursa, tabi olanlara verilen sevabın benzeri hiç eksilmeksizin ona da verilir. Ulayf bin Haris Etzimali şöyle diyor. Halife Abdülmelik bin Mervan bana haber gönderdi ve dedi ki... Ey Ebu Esma! insanları iki konu üzerinde topladık. Onlar nedir? diye sordu. Cuma günü minberde dua için elleri kaldırmak, sabah ve ikinin namazlarından sonra insanlara kısa anlatmak. O da şunu söyledi. Bu ikisi benim kabul etmediğim tipik bidatlarımızdandır. Niçin? diye sordu. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir topluluğun uydurduğu bidat, sünnetten bir hükmün kalkmasına sebep olur. Sünnete bağlı kalmak bidat uyur, uydurmaktan daha hayırlıdır. İbrahim'den gelen rivayette şöyle diyor. Bir kişi bütün meskenlerinin üçte birini bir kişiye vasiyet etti. Durumu Kasım bin Muhammed'e sordum. Şöyle dedi. Her üç hisseyi bir meskende topla. Ben Ayşe radiyallahu anhadan Resulullah aleyhisselatü şu sözünü duydum. Kim bizim dinimize uymayan bir şey yaparsa o hareket kabul edilmez kendisine reddedilir. Şöyle rivayet ediyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Benimle sohbet eden ve beni gören bazı kişiler havuzun başına gelirler Onlar yanıma de Sıkıntı çektiklerini görür ve Ya Rabbi bunlar benim ashabım Ashabım derim ama bana Onlar senden sonra neler yaptı Neler türetti sen bilmiyorsun denir Yani dinde sonradan ortaya çıkarılan Şeyler konusunda bir Tehdittir bu Sehil bin Saad Es-Sa'idi'den gelen rivayette, Allah ondan razı olsun, Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ben Havza ilk uğrayan kişiyim. Oraya uğrayan mutlaka içer, içinde ebediyen bir daha susamaz. Oraya bazı kişiler gelecek ki ben onları tanıyorum, onlar da beni tanıyorlar. Sonra onlarla benim aram ayrılır. Ravilerden Ebu Hazim der ki, ben hadisi onlara naklederken Numan bin Ayyaş da işitti ve dedi ki ''Sehilden bunu gerçekten duydun mu?'' Ben ''Evet'' deyince şu, o şöyle dedi. ''Ben de Ebu Said el-Hudri'nin doğruluğuna şahidim. Onu ben de işittim ve ilave olarak şunu söyledi. Resulullah ve Vesselam ''Onlar bendendir'' deyince ''Onlar senden sonra neler yaptı, neler çıkardı sen bilmiyorsun'' denir. İşte o zaman benden sonra ahkamı değiştiren sizler buradan hemen uzaklaşın, uzaklaşın diyeceğim.'' Havuzdan uzaklaştırılacaktır. Bidat sahipleri. Huzeyfe radiyallahu anh'den bir benzeri rivayet ediliyor. Yine Ayşe radıyallahu anh'den de benzeri naklediyor. İlginç bir hadis daha var. Ümmü Seleme. E, Abdullah bin Rafi el-Masulemi Ümmü Seleme validemizden. Allah her ikisine razı olsun. Şu şekilde naklediyor. Ümmü Seleme Validemiz diyor ki ben odamda saçlarımı düzeltirirken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde şöyle dediğini işittim. Ey insanlar! Ümmü Seleme kadın birbirine dedi ki saçımı ayır düzelt. O da ben sana feda olayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ey insanlar diyor. Bunun üzerine ben yazıklar olsun biz insanlardan değil miyiz dedim ve saçımı düzeltir düzeltmez kalkıp dinlemeye başladım. Şöyle diyordu. Ey insanlar! Ben havuzun başındayken bazı gruplar getirilir ve yollar sizden ayrılır. Onlara derim ki bu yola gelin. Arkamdan birisi de bana seslenir. Onlar senden sonra ahkamı değiştirdiler. O zaman ben de o halde şimdi de siz benden uzaklaşın, benden uzaklaşın derim. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 135 ila 137. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Yahudi ya da Hristiyan olun ki doğruyu bulasınız derler. Onlara de ki, bilakis siz muahid olarak İbrahim'in dinine gelin. O müşriklerden değildi. De ki, biz Allah'a, bize indirilene ve ayrıca İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onların torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya, verilene ve Rableri Allah'tan bütün peygamberlere gelen şeylere iman ettik. Hiçbirini diğerinden ayırmayız ve biz sadece Allah için Müslüman olduk. Eğer sizin gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Ama ayrılırlarsa onlara karşı Allah size yeter. O her şey işten ve bilendir. Sorduğun ayet numarası buymuş demek. Bakara 137. ayet. Eğer sizin gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar sahabelerin iman ettiği gibi iman edenler doğru yolu bulurlar. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah vesselam buyurdu ki önceki dinlere tabi olanların yollarına karış karış arçın arçın gireceksiniz. Hatta onlar keler yani büyük kertenkele deliğine girseler bile siz de peşlerinden gideceksiniz. Ey Allah'ın Resulü sen Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun? Efendimiz Aleyhisselatü da başka kim olacak buyuruyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen hadis-i şerifte Canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Sizden önceki dinlere tabi olanların yollarına karış karış, kulaç, kulaç, arşın arşın tabi olacaksınız. Hatta onlar kertenkele deliğine girseler peşlerinden siz de gireceksiniz. Ey Allah'ın Resulü kim bunlar? Sen ehli kitabı mı kastediyorsun? O da başka kim olandır buyurdu. Ceyl bin Sad el selam. Sizden önceki dinlere tabi olanların yollarına tamamen gireceksiniz. Buyuruyor. Şettat bin Evsı radıyallahu anh, bu ümmetin kötüleri önceki dinlere tabi olanların yollarına tıpatıp tamamen girecektir. Hı. Ebu Vakid el-Leysi anlatıyor. Ashab-ı kiram Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Mekke'den Huneyn'e doğru yola çıktılar. Kafirlerin zatu Envat yani uğurlu askı dedikleri sedir ağacı vardı ve onun yanında dururlar silahlarını asarlardı. Biz de yemyeşil büyük bir sedir ağacına rastladık ve dedik ki Ey Allah'ın Resulü kafirlerin olduğu gibi bunu da bize zatu ı Envat yani uğurlu askı kıl. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Canımı eline tutan Allah'a yemin ederim ki sizler Musa'nın ümmeti gibi bize de onların ilahlarına benzer bir ilah, bir put yap diyorsunuz. Ki bunlar bazı yanlış davranışlardı ve Musa onlara şöyle demişti. Şüphesiz siz cahillik yapan bir kavmsiniz. Dikkat edin. Sizden önceki dinlere tabi olanların yollarına bir adeti ardından başka bir adeti alarak yavaş yavaş gireceksiniz. Zat-ı Kafirlerin bereketlenmek için silahlarını astıkları. uğursaydıkları Bir ağaç. Ravi başka bir tarihten gelen rivayette benzerini naklediyor ve şu şekilde ekliyor. Resul Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Allahu Ekber. Sizler Musa'nın ümmeti gibi bize de onların ilahlarına benzer bir ilah yap diyorsunuz dikkat edin sizden önceki dinlere tabi olanların yollarına gireceksiniz demek ki bu ümmet bu yollara girecek bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor Hı. biz e, bu hakikate dikkat çektiğimiz zaman ne yapıyorlar itiraz ediyorlar değil mi Hı. Allah Resulü'nü yalanlamanın başka bir yoldur bunu. ortada sapıklıklar var Allah Teala şöyle buyuruyor Fetih Suresinin 29. Ayeti Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı şiddetli kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları Allah'ın fazlını ve rızasını umarak hep rükû ve secde halinde görürsün. Yüzlerindeki iz ise secdenin aydınlığıdır. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları ise filizi büyümüş bir ekin gibidir. Derken büyür, kuvvetlenir ve sapı üzerinde doğruluk boyatar da çiftçilerin çok hoşuna gider. İşte bu vasıflar kafirlerin kinini artırmak için zikredilmiştir. Allah onlardan iman eden ve güzel amelleri işleyenlere mağfiret ve büyük ecir vaat etmektedir. Ebu İmran el-Cevni Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle dediğini duymuş. Resulullah ve sellem döneminde olan bir şey bugün kaldı mı bilmiyorum. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olanlardan bugün ne kaldı bilmiyorum. Namaz nerede duruyor denildi ona. O da dedi ki, namazla bildiğiniz şeyleri yapmıyor musunuz? Namazınız o dönemdeki namaza benziyor mu? Namazınız bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındakine benzemiyor diyor. Sahabe söylüyor diyorlar, tarihin döneminde. namazınız bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıldığı namaza benzemiyor diyor. Gelin bugünkü duruma bakın ki hiç alakası yok. İntikal teklilleri gitmiş, şekiller değişmiş, niyet, niyetle bile bidatler girmiş. Kuşu zaten yok. Kuşu e, boyun eğmek, Yalnız Allah'tan korkarak, boyun eğerek e, namazında Dikkatini toplayarak şuur ile namaz kılmak. Namaz hakkında kullanıldığı zaman. Sabit el binani Enes bin Malik radiyallahu anh'ın şöyle dediğini nakletti. Resulullah aleyhissalatü vesselam döneminde olan bir şey bugün kaldığını bilmiyorum. La ilahe illallah demeniz dışında diyor. Sadece bir o kaldı diyor. Denildi ki ey Ebu Hamza namaz nerede duruyor? İşte namaz kılıyoruz ya bizler. Güneş batarken namaz kılınıyor. Bu mu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı? Devamlı şöyle dedi. Bununla birlikte bir peygamberle beraber olma hariç amel eden kişi için içinde bulunduğumuz dönemden daha hali bir dönem göremiyorum. Yanıma Ebu Derdar kızgın olarak geldi. Dedim ki seni kim kızdırdı böyle? O da şu cevabı verdi. Vallahi insanların cemaatle namaz kılmaları dışında bugün Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden bir şey kaldı mı bilmiyorum. Sünnetler yok olmuş bakın. ta, -ta bin döneminde yok olmuş. Sadece namaz dışında bir Yani bunlar bu bidatlerin başlarını Tata -ta dönemi zamanında uzattığını, yerleştiğini yayılmaya başladığını gösteriyor bu rivayetler. namazla bile ölçü kaçırılır. Onun yerine bir takım bidatler girmeye başlamış. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması kısası var. Yani e, bu peygamberlerin davetleri gerçekten önemli konular. Bunları geçtiğimiz zaman ileride inşallah siyret, siyer derslerine başlayacağız. Peygamber Efendimiz Hz. Vesselam'ın hayatı. Bunlardan çıkarılacak dersler daha genç olarak açıklanacak. Fakat bunun öncesinde önceki peygamberlerin davetlerini incelememiz gerekiyor. Enbiya Suresinin 25. ayetinde Allah Azze ve Celle senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki insanları Allah'tan başka ilah olduğuna davet etmiş olmasın buyurdu. Yani peygamberlerin onun daveti La ilahe illallah tevhididir. Bugün bakın, Allah yoluna davet ettiğini söyleyen insanları bu ayette bir kıyaslayalım. Peygamberin varisi olan alimler kimlermiş? Alimler peygamberlerin varisleridir. Yani. Peygamberin varisi olan alimler bütün bu peygamberleri ümmetlerini davet ettiği şey olan la ilahe illallah kelimesi tevhidine çağıranlardır. Tekelleri düşünün. Binlerce defa la ilah illallah denilir de bir gün olsun manasından bahsedilmez. Zuhru suresinin 45. ayetini açın bakın. Allah'tan başka hiç kimseye kulluk edilmemesini Allah'tan başka kimseye dua edilmemesin, peygamberlerin e, bu davet de gönderildiğini anlatır ayet. Peygamberlerin varisi olduğunu söyleyen insanlar ne yapıyor? Şirket çağırıyor. Televizyona çıkıyor niceleri. İslam'a davet ediyor güya. Bir gün olsun tevhidten bahsetmiyor. Birkaç tane e, zibidi çıkarıyor yanına. E, müzik bir yanında gırla gidiyor. Allah'ın yasakladığı musikeyi de dine sokuşturuyor arada. Zaten o insanlar e, hayatlarını fücur ile geçirip işte arada bir akıllarına gelirse e, Allah'a el açıp dua etmelerinde veyahut da Peygamber Efendimiz anıldığı zaman ellerini şöyle göğsüne koyup e, salavat çekmeleriyle Dünyanın en abid kulu olduğunu zanneden insanlar. Bunlar da affedim siz doğru yapıyorsunuz devam edin dercesine onları popoşlıyorlar. Bir gün olsun tevhid anlatmak yok. Maalesef e, peygamberlerin daveti olan la ilaha illallah kelimesi tevhidi e, büyük. Önemler içermesine rağmen hep geri plandadır. Anlatan insanlar çok azdır, nadirdir ve galiptir günümüzde. Suçuk 45'i bir açar mısınız? La ilahe illallah kelime-i tevhidi insanın e, Müslüman olması için e, anahtardır. Giriş La ilahe illallah kelime-i tevhidi iledir. Fakat La ilahe illallah kelimesi tevhidinin anlamı vardır. Gerektirdiği bazı hususlar vardır. Ve bu tevhidi bozan, nakz eden bazı hususlar vardır. Bunlardan kaçınılması gerekir. Bir de tevhid üzere yaşamanın hayatın sahneleri içerisinde iman davasında bulunan kula yüklediği bazı tavırlar vardır. Ankevus suresinin 2. ayetinde belirtildiği gibi, iman ettik vermek bile ve başıboş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Sizden öncekilerin imtihan edildiği gibi imtihan edilmeden bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Ayeti mucibince. iman davasına olan insanlar her an imtihan içerisinde. Bu imtihanları kaybetmemek için e, uyanık olmamız, ayık olmamız gerekir. Bazen zenginlik ve Bazen fakirlikle, bazen genişlikle, bazen darlıkla, bazen neşeli haliyle, bazen üzüntüyle, sıkıntıyla imtihan ediliriz de bu imtihanların farkında olmadan o ipin ucunu kaçırıveririz. O anda e, esas sermayemiz, ana sermayemiz aradan çekilir gider. Daha önce bahsettik, bakın e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir belaya, bir sıkıntıya, bir üzüntüye, musibete düşer olan kimseye ne tavsiye ediyor? Şu duayı okuyun diyordu. La ilahe illallahul halimul kerim, subhanallahi Rabbul arşil azim. Bunu okumalarını söylüyor. Bunu bir zikir anlamadan e, dilde çevrilen bir zikir şeklinde söyleyin demiyor. Manası var bunun. La ilahe illallah sözü, Allah'tan başka ilah olmadığını, onun halim kerim Halil yumuşak, hilim sahibi, kerim, pek cömert oluşu ve yüce arş sahibi oluşu, onun rabbi oluşu, noksanlarda münezzeh oluşu, hatırlanması istenir okulda. Ne zaman? Sıkıntıya düştüğü zaman. Aklı bir şeye çalışmaz hale gelir. İnsanın başı öyle daralır, öyle daralır. Ee, bazı insanlar rahat zamanlarında haram gördüğü şeylere o sıkıntı anında meşru gibi görmeye çalışır, meşhur görmese bile o yola teresüle edilir. Bazıları da sıkıntılı haldeyken, darlık anındayken e, Allah'a güzelce kulluk ederken, önü açıldığı zaman, fırsat bulduğu zaman, imkan bulduğu zaman, bir takım fuhüyatlara, bir takım münker işlere, Allah'ın yasaklarına e, kendisine atı verir. O genişliği aldatır o insanı ve buna aldanır gider. İşte bu la ilahi illallah sözünü özellikle musibet anında söylemesinin büyük önemi var. Allah'ı hatırlamak. Allah'tan başka ilah olmadığını. Kaderini çevirelim. Yani Allah Teala'nın kendisi hakkında takdir ettiği şeyi kim, hiç kimsenin değiştiremeyeceğini bilmesi. Tekrar bu şuuru kazanması ve bu şuurun gereğince hareket etmesini sağlamak içindir bu. Selamın. Ateşe atılmasının kıssasında da çıkaracağımız çok dersler var. İlk önce bu kıssayı görelim inşallah. İbrahim'in kavmi bu şiddetli günde kendilerinin zalim olduklarını itiraf ettiler. Çünkü konuşamayan ve işlemeyen ilahlara tapıyorlardı. Onlar putları konusunda putlarının acizliğini ve zaafını ilk defa düşünüyorlar. İlk defa düşünüyorlar. İbrahim aleyhisselam uyarmasıyla. Aslında bilinen bir şeydir ama bakın bilinen bir şey olmasına rağmen düşünmek. Nasıl olur bu? Mesela biz her gün e, kainat içerisinde seyrettiğimiz bazı hadiseler vardır. Her gün e, mesela e, zaman dilimi içerisinde bir mevsim içerisinde toprağa tohum atarsın. Tohum yeşerir, büyür, filizlenir, e, meyvesini, e, ürününü çıkarır, mahsulünü çıkarır. Bu aslında çok garip bir durumdur yani. Alışılmışın dışında bir durumdur. İnsanın aklını almayacağı bir durumdur. Bunu anlamayız. Her gün karşılaştığımız bir şey aldık. O ağaç, ağaç topraktan suyu çekip, ilgili mineralleri, ilgili yerlere gönderip tatlı bir meyve çıkarıyor. Veya ekşi bir meyve çıkarıyor. En uygun meyveyi çıkarıyor. Aynı topraktan elma ağacından elma çıkıyor, armut ağacından armut çıkıyor. Bunlar hep olağanüstü hadiselerdir. Ama düşünmeyince gayet sıradan gelen şeyler oluyor. İbrahim'in kavmi de tapmakta olduklar bu putların acizliğini. İbrahim Aleyhisselam'ın hatırlatmasıyla anladılar. Düşünmeye başladılar daha doğrusu. Fakat bu vicdanlarının uyanışı, fazla devam etmiyordu. Yediremiyorlar. Yediremiyorlar. Bunun yanı sıra e, alışılığa gelmiş bir hayat tarzı var. Aynı bizim günümüzde, e, bir şeyi yüz sefer anlatmaya çalıştığımız halde, e, bir türlü anlaşılmadı. Yani, e, Yunan, Yunan felsefesinde Sisyphus'un kısır döngüsü diye bir şey vardır. Bu felsefeye göre bu Sisyphus denilen şahıs e, onların ilahları, tanrıları, putları tarafından cezalandırılmış da e, bir kayayı bir dağ, büyükçe bir kayayı yuvarlaya yuvarlaya ta tepeye çıkarırmış. Tepeye çıkardıktan sonra o geri aşağı yuvarlanır. Bu sürekli e, yukarı çıkarırmış. Buna mahkum edilmiş. Yani böyle bir kısır döngüyle <gülüyor> Allah'ın hidayet etmedi kimseler bu bocalama içerisinde dolanıp duruyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi içinde e, tam vicdanların uyanışı filizlendiği esnada tekrar başa dönüyor bu iş. Kısa sürüyordu. E, daha sonra şeytan sesi onların nefislerine galip geliyordu. Bunun için başlarını eğdiler, küfürlerinde ısrar ettiler ve zalimane kararlarını çıkardılar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Eğer bir iş yapacaksanız onu yani İbrahim'i yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Onu yakarak ilahlarınıza yardım edin. Ne şekilde tezahür eder bu? Mesela Sufilere şu şekilde tevkif verilir. İşte şayet şeyhinde veya bu yolun esaslarında kalbine sıkıntı veren bir şeyle karşılaşırsak veya kitaba sünnete tersmiş gibi gördüğüm bir şeyler görürsek... İşte bunu tevil et ve de ki, işte bunlar nefsin ve şeytandandır de ve ona hiç aldırma, çek git. Yani ona aldırma, onu bırak. Hakikat gelse de, bu hakikat, tarikatı tasavvufun batıllığını ortaya koyan bir hakikat olmasına rağmen, işte bu, bunu şeytandan bileceksin, nefsinden bileceksin, nefsinin vesvesesi bileceksin. Ee, ve teslim olacaksın bu yola dediler Aynı burada olduğu gibi. İlahlarımıza yardım edin, İbrahim'i ateşte yakın. Dediler. Hakkı hidayeti e, ateşte yakmamızı telkin ediyorlardı bize. Tabii bu telkine devam ediyor. Tabi bu batıl, hak olduğu sürece batılda olacak. Batıl olduğu sürece de hak da olacak. İki saf eksik olmayacak. Allah bizi hakkın tarafında olanlardan eylesin. İşte bu her yerde ve her zaman ehli batılın Allah'ın peygamberlerine, rasullerine ve İslam davetçilerine karşı sığındıkları bir silahtır. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi ilahlarını galip yapmak için kendi peygamberlerini öldürmekte söz birliği yaptılar. Ona dehşetli bir öldürme çeşidi seçtiler. Bu ise ateşte yakmak idi. Herhangi bir ateş de değil. İlakis büyük bir bina yaptılar ve bol miktarda o binaya odun koydular. Odun toplama işine kavmin hepsi de iştirak etti. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Dediler ki onu e, İbrahim için büyük bir bina yapın ve onu nar-ı cahim içine atın. Bu Saffat suresinin 97. ayet. İbn-i Hatim Süddi yoluyla şöyle bir rivayet naklediyor. Hasta olan bir kadın şöyle der. Eğer Allah bana afiyet sıhhat verirse mutlaka İbrahim için ateş toplayacağım. Yani bunu din adına yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah'a yakınlaşmak adına. Adak adıyor. Şayet Allah bana şifa verirse İbrahim'in ateş için odun toplayacağım. İbn İsa'k diyor ki bir ay odun topladılar ve sonra o odunları yaktılar. Ateş tutuştu ve öyle şiddetlendi ki eğer o ateşin etrafından bir kuş geçecek olsa ateşin hararetin şiddetinden yanardı. Öyle şiddetli bir ateş yakmışlar. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ı bağladılar ve mancınıkta elleri bağlı olarak ateşe attılar. Ve bu anlarda İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbine olan imanı yüce dağlardan daha sağlam ve köklüydü. Bizim buradan ne ders çıkarmamız lazım? Allah için yapmamız gereken bir şeyde eğer mancınıklarla atılmamız, iplerle bağlanıp ateşe atılmamız gerekse bile buna direnmemiz ve o esnada bile bir yakinsizliğe, bir imanda şüpheye düşmememiz Olması gerekenin bu olduğu işaret ediliyor. Ne olurmuş bakın devam edeceğiz. Ve bu anlarda İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbine olan imanı dağlardan daha sağlam idi. Ve desteğine olan güveni yeryüzünde ve onun üzerindekilerden, yerdeki dünyadakilerden daha kuvvetliydi. Bunun için onların mahşeri kalabalık topluğunda tutuşturulmuş ateşlerinden ve öldürücü konuşmalarından dolayı hiç üzgün değildi. Karşımızda büyük bir kalabalık da olsa, karşımızda tutuşturulmuş ateş de olsa, öldürücü konuşmalar da olsa... İşte fitne çıkarmamak lazım. Ne çıkarmış? o zaman bu görüşe göre. Öyle bir mantıkla bakarsan. Bir kaçış yol aslında değil mi? Tabi yani e, nefsin kılıfıdır bu. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Allah ve nimel vekil yani Allah bize kafidir o bize yeter ve o ne güzel vekildir. Bunu İbrahim ateşe atıldığı zaman söyledi. Hasbinallahu ve nimel vekil. Allah bana yeter Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir. Yani Allah kendisine tevekkül edilmek bakımından ne güzeldir ve kibir. Biz Allah'a mı tevekkül ediyoruz? Biz Allah'a hakta tevekkül etseydik böyle mi olurduk? Başına o mahşeri toplula böyle meydan okuyordu. Kendisinden sonra gelen bütün insanlara müthiş bir örnek olmuştu onun bu hareketi. Belki o kavim e, ibret almadı ama Kendisinden sonra gelecek birçok nesle müthiş bir örnek oldu. Yalnızca Allah'a tevekkül etti. Ve Allah onu da kurtardı ayrıca. Allah'a tevekkül ettiği için. Bizler ise ufak e, maddi hesaplarımızı yaparız. Ve hep Allah için yapılması gereken şeyleri erteleriz. Bir takım çıkarlarımızın elimizden gitmesinden korkarız. Bir takım rahatlığımızın kaçmasından korkarız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki insanlar sizin için toplandılar. Onlardan korkun dediklerinde. Onların imanı arttı ve dediler ki Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir dediklerini de söylemişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. i̇bn Abbas'tan gelen başka bir rivayette de şöyle dedi. İbrahim ateşe atıldığında son sözü Allah bana kafidir ve o ne güzel vekildir. Yani hasbiallahu ve ne'l vekil sözü idi. Hafız i̇bn Hacer el Askalani Fethül Bari'de diyor ki Buhari'nin en kıymetli şerhidir. Fethül Bari. Orada diyor ki i̇bn Abbas radıyallahu hanımadan gelen bu iki hadiste i̇bn İshak'ın bu kısada tahric ettiği uzun rivayete işaret vardır. Dedik ki Ey ateş İbrahim için soğuk ve selamet ol. Serin ve selamet ol. Soğuk ol, yani sıcaklığından İbrahim'in üzerine selamet olmasını gösterir. Selamet ol, soğukluğun şerrinden İbrahim'in üzerine selamet olmasını gösterir. Yani İbrahim'e serin ol derken bu serinliğinle de zarar verme İbrahim'e. Sıcaklıktan o soğukluğa dönüştü. Ateş neden İbrahim'i yakmadı diye sormak Müslüman için doğru değildir. Onu yaratan, onu yakma özelini veren, onun soğuk ve selamet olmasında ateşe emredendir. Allah Azze ve Celle'dir. Bir şeyin olmasını dilediği zaman onun emri ona sadece ol demektir. O da hemen oluyor Yasin 82. ayet. Onlar İbrahim'e tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha fazla zarara uğrayanlardan kıldık. Bir ayette ee, Allah'ın dinine destek olanlara bizim yardımımız bizim üzerimize bir hak olmuştur Allah Azze ve Celle müminlere yardımı e, üzerine hak olarak yazdığını beyan ediyor ayetinde desteklemek bizim üzerimize haktır diyor. gel gör ki mümin olabilirsin işte Mümin olursak Allah'ın desteği bizimle olur. İmanın gereğini yaparsak Allah'ın desteğini alırsın. İlahlarına yardım etmek için İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak istediler ama Cenab-ı Hak onları daha fazla zarara uğratanlardan kıldı, uğrayanlardan kıldı. Çünkü onlar dünya ve ahirette zarara uğradılar. İşte bu apaçık bir hüsrandır. Allah Azze Celle Safat suresinde şöyle buyuruyor. Ona İbrahim'e tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak ve zelil kıldık. Bir şey kalabalık. Alçak, zelil bir topluluk haline geliyor. Kimin yüzünde? O fitne çıkaran var ya... Da batıl akılların fitne çıkarmak gördüğü hareketi yaptığı için o tek başına ümmet olan İbrahim Adesa'nın yaptığı hareketi. Ya, i̇kimizden başka şu bir yerden üstünden. Evet. Çok düşündüğü acayip bir şey veriyoruz burada. İkimizden başka bir üstünden. Yani, yani ayetlerin e, bu konuda o kadar çok ayet var ki mesela onların çoğu ibret almazlar. Onların çoğu yalanlayanlardan oldular. Onların çoğu hakkı bulamazlar. Diye ee, insanların çoğunluğunu dikkate almamayı gösteriyor ayetler. Ama günümüzde çoğunluk neredeyse oraya bak. Hep o ayetleri not etmek lazım biliyor musun? Çoğunluktan eğim biliyorduk, tiyanetlerimi biliyormuz değil mi? Peygamberlerin karşılaştıkları şiddet son haddine geldiğinde Peygamberlerine yardım etmesi, düşmanlarının müstekbirlerini zellit kılması Cenab-ı Hakk'ın kanunlarındandır. allah Teala şöyle buyuruyor Yusuf Suresi 110. ayetinde. ''Ta ki peygamber kavimlerinin iman etmelerinden ümitlerini yitirip kendilerinin yalanladıklarını yakinen bildiklerinde onlara yardımımız geldi. Dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirilmiştir. Mücrim kavimden ise azabımız döndürülmez.'' Ve Halilurrahman, Rahman'ın dostu İbrahim Aleyhisselam ateşten afiyetle sağ salim çıktı. Kavmi ise onu seyrediyor da hiçbir vaaz ve ibret almıyor, hiçbir nasihat ve ibret almıyor. Ders çıkarmıyordu bunları. Cenab-ı Hak onların küfürlerinden ve inatlarından dolayı üzerlerine helaki yazdı. Bunun için ispat ve deliller hiçbir fayda sağlamadı. Mucizeler ve harikulade olaylar hiçbir yarar sağlamadı onlara. İbrahim Aleyhisselam'ın e, hicreti de var ilerleyen bölümlerde inşallah. Yani e, bu kısada gerçekten şu hayatımızda düşünmemiz gereken bir takım şeyler var. Tevhidimizin gerekliliği olan, e, tevhid etmenin gerekliliği olan bir takım ameller e, yapmanız gerekiyor şu hayatta. Bunları yapmaktan çekinmemize sebep olan şeyleri şöyle bir masaya yatırdığımız zaman ne oluyor? İşimizi kaybetmemiz, rahatımızı kaybetmemiz, dünya hususunda kayba uğramamız. Halbuki ahirete iman eden bir kimsenin dünyaya bir kıymet vermemesi gerekir. Allah Azze ve Celle ne buyuruyordu? Eğer Allah dünyaya bir sivrisineğin kanadı kadar değer verseydi kafire ondan bir damla bir yudum su vermezdi görüyor, değil mi? Dünya müminin zindanı kafirin ise cennetidir buyuruyor sahih mislimdeki bir başka hadiste. Dünya müminin zindanı kafirin cennetidir. Dünyada arayan insanlar Öbür tarafta kurtuluşu bulamazlar. Örnek imamlardan. İmam İbni Temiye. Allah ona rahmet eylesin. Hakkı ortaya çıkarmak için, bidatları söndürmek, sünnetleri ortaya çıkarmak için ömrü boyunca mücadele etmiş. Allah ondan razı olsun. Hapis gibi çoğunlukla hapsedilmiş verdiği fetvalardan. Hapisteyken bile fetva veriyordu. Yani o anki yönetim... Kitaba ve sünnete ters biri iş yapıyor. Hapisteyken fetva yayınlıyordu. İşte Allah'tan başka kimseden korkmayan hali budur. Ve ne diyordu biliyor musunuz? Beni zindana atmışlar. Hiç önemli değil. İster içeride olayım, ister dışarıda olayım. Dünya zaten benim zindanım diyordu. Dünya müminin zindanı kafirin cennetidir hadisini güzel anlayan bir alim. Hedeflerini Ahirete yönetmiş, odaklamış ve Allah Azze ve Celle de ona dünyada kalıcı bir isim bırakmış. Müracaat kaynağı haline gelmiş İbn-i Allah ona rahmet eylesin. Yani bunun gibi alimler çoktur. Ahmet bin Hanbel Hakeza öyle, Muhammed bin Eslem Tusi öyle, Abdullah bin Mübarek öyle. Bunlar ilmin İslam dünyasında parlak yıldızları olmuş. İmam Buhari o şekilde. Muhammed bin Esnaf Tursi öğrencisi mi? Muhammed bin Esnaf Tursi Tabi'nin alimlerinde. Yani o zat fitnelerin çıktığı bir ortamda bir yani. fitnelere uymadığı için zindana atılıyor. Tabi'nin zamanında? Yani Tabi'nin döneminde bir takım şeyler olmuştu. Mesela halifeler döneminde bazı fitneler çıkmaya başlamıştı. Tabi'in, Tebeyt-Tabi'in. O dönemlerde bu fitneler vardı. Mesela halkı Kur'an meselesi memnun zamanda çıkmıştır Abbasiler döneminde. Ahmet bin Hanbel de o zamanı yaşayanlardan birisi. Muhammed bin Esen Tusi zindana atılmıştı bir sebeple. Ve bu zat işte her ne kadar koşunda kılsa da Cuma namazı için ...seccadesini omzuna atarmış... ...kapıya yönelirmiş... ...tabii bekçiler salmazmış... ...ondan sonra da dönüp ellerini açarak demiş ki... ...ya Rabbi görüyoruz. ...ben senin emrin olan... ...cuma namazını kılmak için yola çıktım... ...ama kapıdan bırakmadılar diyor... ...ben üzerime düşeni yaptım diyor... ...bakın... ...burada büyük bir örnek var... ...biz üzerimize düşeni yapıyor muyuz... Muhammed bin Eslem Tusi orada, o kavuşçuların, şey bekçilerin kendisini salmayacaklarını bilmiyor mu? Biliyor. Üzerime düşeni yaptım ya Rabbi diyor. Bundan beni mesul tutma diyor. Bu kılamadığın cuma namazını bana yükleme diyor. Ben üzerime düşeni yaptım. İşte bizler bugün üzerimize düşeni yapmadan, ya işte şunu şöyle yaparsak şöyle olur, Böyle ederler. Bize şunu yaparlar, bunu yaparlar diyerek işin başında hayırlı fiillerin önünü kesiyoruz. Fiillerden öte de. bakın hayırlı fiillerden öte muhakkak olması gereken fiillerle baş başayız. Tevhidin olması gereken, tevhidle bize yüklenen bir takım vazifeler. E, Çocuğunu okula gönderme. E, secde söz konusu. Küfür simgesi olan bayraklarının önünde saygı duruşu söz konusu. Başını açacak Allah'ın yasağı söz konusu. Kız çocuğu için. Erkek çocuğu için de aynı şekilde. Erkek çocuğun ise küfürlerin eğitiminde büyümez. E Bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemini düşünün. Ebu Cehil okul e Ebu Cehil'in okuluna gönderir miydi sahabeler, çocuklarında? Erkek olsun, kurulun gönderir miydi? Bizler okula ne için göndereceğiz? Küfür öğretsinler diye mi? Putlarını öğretsinler diye mi? O ölmedi semadan bize bakıyor dedirtmek için mi? Matematik dersinde var bu. Matematik kitabında koymuşlar bir put. Türkçe'de var. Hayat bilgisinde var. Her tarafta putlarını her açıdan yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu hayata da yansıyor. Birisi sporcunun işte zeki olanı, çeyik olanı diye onun sözüyle teberrük ediyor. Bir başkası işte şoförün şöyle olanı, böyle olan diyor. Bir başkası öğretmenler için Atatürk böyle demiş. Bir başkası doktorlar için böyle demiş. Yok bir başkası böyle demiş. Ne oluyor? Atatürk bir meslek hakkında övücü bir şey söylediyse, ha, o fazletli bir meslek. Kötü bir şey söylediyse o da yaramaz bir meslek. Ancak Allah'tır İnsanların Yücelttiği her şey bir gün Zelil olacaktır Bunların putlar da zelil olacak Yeter ki sabredelim Sabredelim derken üzerimize düşeni de Yapmayalım değil Putlarla mücadele İbrahim Aleyhisselam'ın bize Sünnet kıldığı bir Mecburiyettir o, o şekilde bir put varsa tarikatlarda da var putlar, şeyhlerini put edinenler, rabıta yaparak put edinenler, mesleklerini put edinenler. Türbeler yani e, o kadar çok ki bunların... Tarikattan bitmiyor zaten. Bit. Bak, hevasının altını konuşup da hepsi tarikatçı değil mi mesela? Cevşenli nazar konucuydu. Mustafa. Bu taraftan bu, bu şekilde e, bir takım yanlışlar, pislikler, şirkin pislikleri biz okuşatmıyoruz. Din adına hayırlı zannettiği insanlar, diğerlerinden aşağı kalır bir pislik içerisinde değil. Bol diye çıkardıkları pislikler, işte bir başka kanalın çıkardık başka bir pislik. Başka bir hoca efendi, Fethullah Güle. İşte bilmem ne Mahmut efendi, bilmem ne cübbeli falanca hoca efendi, falanca cübbesiz hoca efendi, sakallı falan hoca, sakalsız filan hoca. Bunların hepsi Allah yolundan saptırmak üzere ümmetin yolu üzerine dikilmiş birer şeytandır. İnsan şeytanı bunlar. Ben korusun. La ilahe illallah tevhidini söylediği zaman zorlarına gider onlar. İmer suresinde mi dua ayet? Yalnız Allah anıldığı zaman onların zorlarına gider diyor. Allah ile beraber başkaları anıldığı zaman hoşlarına gider. Yalnız Allah'ın anılması onların gücüne gider. Sıkıntı basar diyor Sıkıntı, Sıkıntı basar. Başkası anıldığı zaman Güzleri diyor. Yüzleri gider. Coşarlar. Tayhah'ta Sıçralım, Bakın tarikatlar bunun e, sağda kalanı, yani din adına olduğu için öyle diyoruz. E, şöyle sağımıza duranı. Tarikatta bu şekilde, örtülü bir şekilde devam ediyor. Diğer tarafta da açıktan devam ediyor. Mesela Atatürk dediğin zaman, işte Atatürk böyle demiştir, ha çok güzel. Allah şöyle buyurur dediğin zaman, aha gerici, aha irticacı derler. Valla ilk okumdaki ben onu Allah sanıyordum, Yaratıcımız mastalın gibi bebekler doğuyor Atatürk açtı. Atatürk'ün tarihi dönemlerde da öyle aşılıyorlar ki. Öyle tabii. Bu mastalığın boyu. bu İlkokul özellikle İlkokul sınıf faki giden 7 yaşlarında bir çocuğu düşünün. Yani biz kendimiz de o dönemleri yaşadık ve hatırlıyorum da yani. O zaman Atatürk'e verilen e, şeyi mertebeyi Televendim. yani imanın şartlarıyla beraber Atatürk'ü öğreniyordu. Yani ailemiz iman şartlarını, İslam'ın şartlarını öğretirdi bizi o zamanlar. Okulda da Atatürk'ü öğrenirdik ve bunların ikisini bir kotada irtirdik. Atatürk'ü de öyle kabul ederdik. Putların, onların putlarını da o şekilde kabul ederdik. Atatürk'e sövmeyi sanki Allah'a sövünmüş gibi kabul ederdik. Okullarda bu sürekli devam ediyor. Ne zaman ki bundan Allah hidayet eder de seni, korkulursan... Mesela biz lise döneminde... İlkokula açtık bak, lise döneminde namaz kılan bir ailenin çocuğu, kendisi de namaz kılıyor. İlginç değil mi? Bu çocuk Atatürk'e laf söyletmiyor. Ne kızın Bir başkası, şeyhine laf söyletmez. Bir bu taraftakine, yani soldaki küfür ile sağdaki küfür, sonuçta putlarına laf söyletmezler. Esatü Vesselam'ın orta çizgisinden gidenlerden iyilesi sırat-ı dediği yola tabi olanlardan eylesin ve yollara tabi olanlardan eylemesin. Bu yolun dışındaki bâtıl yollara tabi olanlardan eylemesin. Bence televizyonda çıktı ama mahkemelerde çünkü o tanrı gibi diyorlar. Yani bizim insanımız burada ya öyle şeyler var. Yani ee, Mehmet Doğan'ın bir ara batılılaşma ihaneti diye bir kitabı çıkmıştı. Bundan yıllar önce. Biz ortaokula gidiyorduk o zaman. Orada mesela Atatürk Ekber, Atatürk Ekber ne cami ister ne peygamber diyerek e, devam eden Aka Gündüz'ün bir şiiri var mesela. Ezan diyerek. Atatürkçülerin ezan diye uydurmuşlar. Buna benzer pek çok şeyleri var. Tamamen ilahlaştırma. İlahlaştırmak adına İlahlaştırmak adına. Yani pek çok şeyler var. İşte Kabe Arab'ın olsun Çankaya bize yeter diyen Kemalettin Kamular giriler. Bu Ali Ekber sonuçturması ne yapmış Şialarda? Ali de. Bahiler denen, e, Ulat Şiiler var. Yani Haşa Hazreti Ali'nin ilah olduğunu söyleyenler de olmuştu. Şimdi bizim ümmet olarak yani inandığını söyleyen insanların bir takım hataları bu hale getirdi. Yani bir avuç küfürün, kafirin bu ümmete kükremesine sebep oldu. İzzetli bir şekilde kükremesine sebep oldu. Nasıl? Yani ortada bu pislikler varken çocuğunu okula yollamak için diretirsen Okula gitmediği zamanlarda, bakın o zamanlar zorunlu eğitim falan olmadığı zamanlardan bahsediyorum. Bu zamanlarda okula yazdırmak için, falan için, filan için, devam ettirmek için o okula, çocuk okula gitmediği zaman sen zorla götürürsen, mecburiyetin olmadığı halde tutuyor putun resmini, bayrak, küfrün simgesi olan bayrağı asarken, sen kendi eline, kendi boynunu kafirin eline teslim ediyorsun. Şafirin teslim ediyoruz. Allah'tan korkmanın dumura uğraması birden çok ilah edinilip onlardan daha fazla korkulmasını getiriyor. Korkudaki şirk gündeme geliyor. Birisinde sevgide şirk bakın sağ tarafta dediklerimizde sevgide şirk gündeme geliyor. Yerinde de korkuda şirk gündeme geliyor. Birisi şeyhini sevdiğinden ötürü Allah'ı sever gibi onu da seviyor. O, o şekilde şirke yapıyor. Bir tarafta korkusundan dolayı onlara yaltaklanarak eşeğin bir sıfatı vardır. Kemalettin Dümeyri e, Hayatul Hayavan kitabında anlatıyor bunu. Yani görülüp tecrübe edilen hususlardan birisi. Eşek diyor e, yırtıcı bir hayvanla tehdit unsuru olarak yırtıcı bir hayvanla karşılaştığı zaman ona sempatik gözükmek için ona doğru yürür diyor. Yani ya öyle kurtulacak. Ha, demek ki bizim insanımız eşeklik yaptığından bu hale düşüyor. O hayvan da onu orada parçalay veriyor. İşte bizi de bu şekilde yutuyorlar. Allah eşeklik edenlerden eylemesin. Verdiği rızka karşı şükrü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Vakıa suresi 82. ayet. Anlamamız... <gülüyor> Yıldızlardan yağmur ummayla ilgili e, bu ayette bu kastediliyor. Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Evet. Ebu Malik el-Eşari radıyallahu anh'in rivayetine göre Resulullah efendimiz şöyle buyurmuştur. Ümmetimde cahiliyeden olup da terk etmemiş oldukları dört husus bulunmaktadır. Soy sopla iftihar etmek, övünmek, kişiyi nesebinden dolayı kötülemek, Yıldızlardan yağmur olmak ve ölünün arkasından ağıt yakmak. Devamlar şöyle demiştir. Ağıt yakan kadın ölmeden önce tövbe etmediği takdirde üzerinde katrandan yapılma uzun bir elbise ve uyuzlu bir gömlek bulunduğu halde diriltilir. Müslümin rivayet ettiği bir hadis-i Bu Buhari ve Müslümin rivayet ettiği hadis-i şerifte. Zeyd bin Halid radıyallahu anh. Şöyle anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de geceden yağmış bir yağmurun ardından bizlere sabah namazını kıldırmıştı. Namaz bitince cemaate doğru döndü ve Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz dedi. Allah ve Resul daha iyi bilir dediler. Ardından şöyle buyurdu. Allah dedi ki kullarımdan bazısı bana iman eder halde ve bazısı da küfür eder olarak sabahladı. Allah'ın fazlığı ve rahmeti sayesinde yağmur yağdırıldı. Diyen bana mümin... Yıldıza kafirdir. Falan ve falan yıldız sayesinde yağmura kavuştuk diyen ise bana kafir yıldıza mümindir. Yani beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir. Yine Buhari ve Müslim'de aynı manada bir diğer hadis. Bu rivayette Efendimiz Aleyhisselatü şöyle buyurmuştur. ''Bazıları falan ve filan yıldız dürüst davrandı dediler ve Allah hayır yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. Şüphesiz bu korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'andır. Ona ancak temizlenenler dokunur.'' O alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Ayetlerini insan duygular Bir şey Bunu abdest konusunda, Kur'an okunmaz şeyine delil getiriyorlar mı? Evet. Buna da ee, açık Bazı alemler e, bunu e, o şekilde delil getiriyorlar. Doğru. E, burada bu korunmuş bir kitapta bulunan Kur'an'dır diyor. Ona ancak temizlenenler dokunur. Yani burada e, korunmuş kitap, levh-i mahfuz e, levh-i mahfuzda bulunan ise Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor ve burada ona zamiri, ona ancak temizlenenler dokunur ile levh mahfuz kastediliyor. Yani insanlar dünyada mushafa bir takım müdahalede bulunsa bile levh mahfuzda o korunmuştur. Ve ona sadece temiz olanlar dokunur, kastedilen meleklerdir. Bunu abdest almaya görüyorlar. Yani abdest dokunulmaz. Yani. Bazı aniler öyle yorumluyor. Fakat e, hadislere falan da baktığımız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü e, abdestsiz okurmuş. Mesela Ali radiyallahu anh'den gelen bir rivayette. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam cünüplük dışında hiçbir şey Kur'an okumaktan alıkoymazdı diyor. Cünüplük, cünüplük olanın da Kur'an okuması konusunda yasaklık yok bak. Net bir yasaklık yok. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın okumaması bize neyi gösterir? Müstehap olmasını gösterir. Ta ki emri varsa ya yasağı varsa o zaman e, vücuk veya haramlık ifade eder. Emri ve yasağı yok bu konuda. Bilakis Tirmiz'de gelen rivayette ben ancak namaz için abdest almakla emrolundum buyuruyor. E, Allah'ın olmadan gelen rivayette Buhari rivayet ediyor bunu. Hayız kitabının yedinci babında e, cünübün Kur'an okumasında bir sakınca görmezdi diye. Fakat bizim e, bu konudaki tahkikimizin neticesinde vardığımız hüküm şudur. Yani araştırmanın neticesinde çıkardığımız hüküm şudur. Abdestsiz kimsenin ve cünüb olan kimsenin Kur'an okuması caiz olmakla beraber mekruhtur. Haram değil. E, fakat hoş da değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve Selam sahih Müslim'de gelen hadiste bu e, Abdestsiz iken kendisine selam veren bir kimseye selamını almıyor, teyemmüm ediyor, ondan sonra alıyor. Allah'ın selam ismini abdestsiz olarak zikretmekten ikrah ettim. Bunu çirkin gördüm buyuruyor ve Allah'ın ismini abdest olarak anıyor. Bu bize abdestsiz ve cünüp iken kudan okumanın mekruh olduğunu gösteriyor ama yasaklanmış bir şey değil. Ayşe radiyallahu anh gelen hadiste de bu harici ediyor. Ee, o her halinde, her durumunda Allah'ı anardı. Yani Kur'an okumakta Allah'ı anmaktır. Allah'ı anmakla Kur'an okumak arasında bu bağlamda bir e, fark yok. Her durumda Allah'ı anardı diyor Ayşe verdiğimiz. Yani mesela, de dua edilebilir miyim? Tabii. Yani e, ayakta kılamayan oturarak kılar. Oturarak kılamayan yattığı yerden kılar. اَلَّذِنِ يَزْكُرُونَ اللّٰهِ عَلٰى ve وَا Diyim ve ala cünübihim ayeti ee, onlar ibn Mesud radıyallahu anhüme, yani, e, bir topluluğu e, ayakta zikrettiklerini görüyor sessiz bir şekilde bunu yaptığı gibi ne oluyor size diyor o da onlar da diyor ki işte Allah böyle buyurmuyor mu onlar Allah'ı ayakta oturarak ve yanları üzerine uzandıkları halde zikrederler buyuruyor diyor e biz de bu ayete dayanarak Allah'a böyle zikrediyoruz diyor. Siz diyor, e, bu meseleyi bilmezsiniz diyor. Biz hangi ayetin nerede, ne konuda nazi olduğunu sizlerden iyi biliriz. Biz sahabeleriz diyor. Bu ayet, namazı ayakta kılamayan kimsenin oturarak kılması. Oturarak da kılamıyorsa, yatarak kılması hakkında nazi oldu diyor. Peki, babada namaz oldu. Evet. Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 165. ayetinde az önce de belirttiğimiz gibi insanlardan bir kısmı da Allah'a bir takım benzerler edinirler de onları tıpkı Allah'ı sever gibi severler. Daha önce bu konudan bahsetmiştik ama e, yine yeri geldi, yine bahsediyoruz. E, Tevbe suresinin 24. ayetinde de, De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size, Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Yani Allah'ın ve Resulünün e, emrini veya yasağını gözetme hususunda babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabalarınız, kazandığınız mallar, işte e, zarara uğramasından korktuğunuz ticaret, Hoşlandığınız evli meskenler bunlardan, bunların önüne geçmeyecek. Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyecek. Bunların emrinin yazarının önüne geçmeyecek. Halbuki tam aksi oluyor hayatımızda. Biz bir takım şeyler, dünya hayatı olarak hoşlandığımız bazı şeyler gerek akrabalarımız, eşlerimiz, dostlarımız, çoluk çocuğumuz olsun, gerek ticari mallarımız, eşyalarımız, evlerimiz olsun bunlar hep Allah'ın emrini yerine getirme olsun da bize hep tereddüte düşüren şeyler olmuş. Bu neyi gösteriyor? İmandaki zaafımızı gösteriyor. Enes radıyallahu anh'den gelen rivayete göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Evladından, ana babasından ve tüm insanlardan ben kendisine daha senli olmadıkça herhangi biriniz iman etmiş olamaz. İman ettik diyorsak bak bunları imtihanın göze alacağız. Hakebi suresinin ayetini biraz daha iyi anlamak için bak bu, bu hadis-i şerifte e, meseleyi biraz daha açıklığa kavuşturuyor. Resulü sevmek demek, bunlardan daha fazla sevmek demek, işte onu aman rüyamda göreyim diye her gün işte değişik değişik dualar uydurmak demek değil. Hayata geçin. Tabii ki. Allah Resulü'nün Allah katından getirdiklerini tasdiklemek, gerekleriyle amel etmek. Efendimizin kaşı şöyleymiş, gözü şöyleymiş deyip oturup ağlamak değildir Allah Resulü'nün bunlardan daha fazla sevdiği peygamber sevgisi müthiş bir şeydir ama asıl istenen şey o Resul'ün getirdiği Allah'ın daveti bunun gerektirdiği şeyleri hayata yansıtmak, hayata uygulamak Buhari ve Müslim'in Enes radiyallahu anh de, e, rivayet etti aziz şeritte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur şu iç şey kimde bulunursa imanın tadını almış olur imanın tadını lezzetini hissetmiş olur zevk etmiş olur Allah ve Rasulünün diğer varlıklardan daha sevgili olmaz. Her şeyden daha sevgili olmaz. Sevdiği kimseyi sırf Allah için sevmez. Kıcık gitti birisi de olsa sırf Allah için onu sevmez. Sana yamuk yapan birisi de olsa sırf Allah için, tevhid ehli olduğu için onu sevmez. Kesini küfürden kurtardıktan sonra tekrar geri dönmeyi ateşe atılmaktan daha çirkin görmez. Allah... Kendisini küfürden kurtardıktan sonra ona geri dönmeyi ateşe atılmaktan daha çirkin görmez. İnanılmaz. Kurtarmış kardeş. Kurtarmış. Oraya tekrar dönmekten ateşe atılmaktan tiksinliğin gibi tiksinmen lazım. Bir diğer rivayette sevdiği kimseyi sırf Allah için sevmeyen imanın tadını alamaz. Şerinde geliyor i̇bn Abbas radıyallahu anh'a şöyle der, ''Allah dostluğuna ancak Allah için seven, Allah için buzede Allah için dost olan, Allah için düşman olan nail olabilir. Kul namazı ve orucu ne kadar olursa olsun böyle olmadıkça imanın tadını alamaz. İnsanlar arasındaki kardeşliğin geneli dünya işleri üzerine kurulu olmuştur. Bu ise ehline hiçbir fayda sağlamaz.'' Evet, imanın tadını almak için ve Allah'ın dostluğuna erişmek için olmazsa olmaz bir şarttan bahsediyor. Allah için seven, Allah için boz eden, Allah için dost olan, Allah için düşman olan. Esra Diyallahu Han'a, Ali İmran suresinin 175. ayetinde aralarındaki bağlar kopmuştur. Ayet e, estağfurullah bu, e, Bakara suresinin 166. ayeti. Arapça metnine, kitabın Arapça metnine yanlış bir e, metin yerleştirmişler. Bakara suresinin 166. ayetinde duruluyor böyle aralarındaki bağlar kopmuştur diye. E, Ali İmran 175. ayetinde ise şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Onunla ilgili ayet var Ali İmran 175'te. Buradaki bağların kopmasını zikredildi ayet ise Bakara suresinin 166. ayeti. Bu ayetin bu ayette geçen bağların sevgi ve meveddet olduğunu yani meveddet dostluk sevgi bağları olduğunu söyler kendi yani dostlarını korkutur ona da geleceğiz o Ali İmran suresi 175. ayet işte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur şu halde eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın benden korkun eğer iman etmiş kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun. 170. 175. Ali İmran 175. 18. ayetinde Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı ikame eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler mamur eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. bahsettiğimiz de yani ilk önce okulumuz Bakara suresinde o kimseler müşriklerden bahsedirken Allah'tan başka benzerlere denirler de onları Allah'ı sever gibi severler ayetinde bahsedilen sevgide 3 kısım sevgi var birincisi Allah sevgisi iman ve tevhidin aslı olan sevgi budur İkincisi Allah için sevmek. Peygamberleri, Rasulleri, onlara tabi olanları sevmek. Allah'ın sevdiği amelleri, zamanları, mekanları ve benzeri şeyleri sevmek. Sevginin bu kısmı Allah sevgisine tabidir ve Allah sevgisini tamamlayıcıdır. Üçüncüsü ise Allah ile birlikte sevmek. Bu sevgi de müşriklerin... İlah ve mabut olarak benimsedikleri ağaç, taş, insan melek, veli, nebi ve benzeri sevgilerdir sevginin bu şeşidi ise şirkin aslı ve esasıdır doğal olan sevgi ise insanın yiyecek, içecek, evlilik giyim gibi şeylere duyduğu sevgidir Tabii bu sevilenler mübah olduğu takdirde caizdir Allah'a duyulan sevgi ve itaate yardımcı oluyorsa, ibadetler kapsamında değerlendirilir. Bunun dışında ise ve Allah'ın sevmediği şeylere vesile oluyorsa, yasaklar kapsamında yer alır. Bunun dışında bir nitelikte ise mübah olarak değerlendirilir. Her şeyin en doğrusu bile Allah Azze ve Celle'dir. Ankeru Suresinin 10. Ayetinde İnsanlardan kimi vardır ki, Allah'a iman ettik der, fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Her o düşünelim. İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a iman ettik der, fakat Allah'ın uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Ne demek? Nasıl caydırıcı olması gereken Allah'ın azabıdır, insanların azabı değil. ...mesaj veriliyor bize. Bunun azabından korkun da... ...üzerinize düşeni yapın. Allah yolunda işkenceye uğratılmak bile olsa... ...bunun arkasında... ...bunu yapın. Hiçbir insanın azabı... ...Allah'ın azabı gibi değildir. Ebu Said el Hudri... ...radıyallahu anh'ten gelen rivayette... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor... ...Allah'ı gazaplandırmak pahasına... ...insanları razı etme... Allah rızıklandırmasına rağmen insanlara övmen Allah'ın sana bahşetmediğine karşılık insanları kınaman yakinin zayıflığındandır. İmanın zayıflığındandır. Allah'ın rızkını ne hırs cebedebilir, yani çok gayret göstermen, çok isteme çeker ne de hoşlanmazlık, istememezlik, defedebilir. Allah'ın yazdığı şey seni bulur. İster, iste, ister, isteme. Allah'ın rızkı seni bulur. Allah'ı gazaplandırmak pahasında insanları razı etmek, Allah'ın razı olmadığı bir hususta insanların dediğini, insanların koştuğu hatta tağutlarla diyebiliriz, tağutların sana önerdiği şeyi yerine getirmelidir Allah'ın azazına karşısında. Bu e, daha farklı bir boyutta da karşına çıkabilir. Mesela bir insan bir kadına aşık olur. Sevgilisi Allah'a isyan etmesini ister ondan, o da bunu yerine getirir. Allah'a isyan olmasana. Bakın bu tehdit bozan düşünceler işte bunlar. Yani biz aşık olan bir kadını örnek verdik ama e, kim olursa olsun, Allah'tan başka itaderiyle her kim olursa olsun, da anne olsun, baba olsun, yönetici, idareci, e, hoca, şey. Kim olursa olsun Allah'a isyanı emrettikleri zaman Allah'ın gazaplandığı ulusu bunlara itaat etmek imanın zayıflığındandır. Kondurmasına rağmen insanları övme. Her zaman diyoruz ya işte ee, bak şu falanca evden kurtulduk şeyhin maneviyatı yardım etti. Cevşen sayesinde şundan kurtulduk. Said Nursi'nin e, Sıkge-i kitabında dediği gibi, işte falanca yerde Cevşen'in ruhaniyeti beni kurtardı demesi gibi. Ayşe radiyallahu anhadan dövete göre Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. İnsanların öfkelenmesi pahasına, Allah'ın rızasını arayandan Allah razı olur. İnsanların öfkelenmesi pahasına. Yani bir şey yapacağım da insanlar öfkelenecek. Aa sen fitne çıkarıyorsun diyecekler. Evet. Bu hadis e, İbn-i İbba'nın sahihinde geçiyor. Elbani'de sahih olduğunu söylemiş. Allah o kimseden razı olur. Allah'ın razı olduğu bir şey yapmandan dolayı insanlar gazap eder. Fakat sen buna rağmen onu yerine getirsin. İnsanları da ondan razı eder. İnsanları da ondan razı eder. Her kim insanların öfkelenmesi pahasına Allah'ın rızasını ararsa Allah ondan razı olur. insanlar da ondan razı eder. Yani e, işte ben şunu şöyle yaparsam, işte şu insanlar bana şöyle der, böyle der dediğin insanları Allah'ın rızasını gözeterek buna rağmen yaparsan o insanlar da Allah senden razı eder. Bir ifade, tam zıttı olan bir ifade de bakın şu şekilde. Allah'ın gazabı pahasına insanların rızasını kazanmaya çalışana ise Allah gazap eder, insanları da ona öfkelendirir. Bakın tevhidim çok güzel açıklayan hadislerden birisi bu. Aynı hadis bu. Aslında insanları razı etmeye çalışan insan hayır olamaz. Hem o insanları razı etmemiş olur hem de Allah'ı gazaplandırmış olur. Geçen haftalarda da söyledik ya İbrahim Aleyhisselam ve sihir'den bahsettiğimiz hafta o hafta bu konudan bahsetmiştik. Sen Allah'ın razı et. Bütün insanlar senden razı olsun. Eğer i̇nsanı, insanları razı etmeye uğraşırsa hem Allah senden razı olmaz hem de insanlar senden razı olmaz. Çürük bir ticarete girme. İnşallah korku meselesi ve sevgi meselesinde ne demek? istediğimiz anlaşılmıştır. Ee, gerçekten bu açıdan baktığımız zaman verdiğimiz örneği tekrar edelim. Bu taraftakiler sevgide şirke düşüyor. Bu taraftakiler de korkuda şirke düşüyor. Hatta öylesi de vardır ki dersin ki ya Atatürk şöyle adam böyle. Ya bunlar biz de biliyoruz da işte e, biz e, tedbirimizi alıyoruz, takdirini Allah'a bırakıyoruz derler. Tedbir almak neymiş biliyor musunuz? Atatürk'ün resmini oraya asmak imiş. Şirke düşenler nasıl yapıyor? Peygamberinin resmini asıyor. Şeyhinin resmini Hazreti. asıyor. Sevgi de şir şirke düşen de aynı fiili yapıyor. Korku gelişende düşen de. Bunu duvarına asmazsa kalbine asıyor. İnşallah burada keselim. Baya da uzun oldu herhalde. Allah nasip ederse. Artık önümüzdeki hafta hangi konular isteriz. Hayırlısı bakalım.